Yepyeni bir haftadan herkese günaydın. Pazartesi sabahına hayvan hakları ile ilgili İstanbul'dan bir kampanyayla başlıyoruz. Kampanyanın sahibi Serhat Öztürk. Öztürk'e kulak verelim. Kurbağlı Dere Parkı'na köpek oyun alanı yapılsın. Fiziki ve psikolojik olarak sağlıklı bir köpek yetiştirilebilmesi için köpeğin sosyalleştirilmesi ve enerjisinin attırılması gerekmektedir. Köpeklerin sosyalleşebilmeleri için birbirleriyle ve insanlarla oynamaları, enerjilerini atabilmeleri için de kayışsız olarak hareket edebilmeleri ve koşmaları gerekmektedir. Ancak Kabahatler Kanunu kapsamındaki Kayışsız köpek gezdirme maddesi buna imkan sağlamamaktadır. Moda semtinde köpek besleyen hayvansever oldukça fazla. Bu hayvanseverlerin köpeklerine yürüyüş yaptırmak ve köpeklerini oynatmak amaçlı en çok tercih ettikleri alan olan Kurbağalı dere Parkı vardır. Hatta Yel Değirmeni, Acı Badem gibi çevre semtlerdeki köpek sahiplerinin de tercih ettiği yer kurbalı Dere Parkı'dır. Daha önceleri kurbalı Dere Parkı'nda köpekleriyle vakit geçiren, sosyalleştiren ve enerji attıran hayvanseverler son yıllarda oluşan yoğunluktan dolayı rahat hareket edememekte. Hatta bazı durumlarda insanların tepkilerine maruz kalmaktı. Bu tip olaylar da tartışmalara ve gerginliklere neden olmaktı. Bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nden talebimiz, parka gelen köpek sayısı da göz önünde bulundurularak, Kurbağalı Dere Parkı'nda tenis kortu, basket sahası arasında spor aletleri önünde bulunan yeşil alanın tamamının çitlerle kapatılarak köpek oyun alanı yapılmasıdır, diyor Öztürk Kadıköy'lü. Hayvanseverler adına başlatmış olduğu bu kampanyasında. Ve şimdi de Çanakkale'ye gidiyoruz. Nazmi Okbaz, Çanakkale'ye şehir tiyatrosu istiyoruz talebiyle bir kampanya başlatmış. Kültür seviyesi bu kadar yüksek bir şehrin kültür açlığını yılda 2-3 haftalık bir sürede getirilen tiyatrolarla kapatmaya çalışıyorsunuz. Biletlerini ücretsiz yapmanız büyük şeref. Fakat yılda bir sefer gelip sadece bir kere gösteri yapan oyunlara bilet bulmak o kadar zor oluyor ki... Birçoğuna gidemiyoruz bile. Bu yüzden Çanakkale Belediyesi'ne ait bir şehir tiyatrosu kurulmalı. Hatta belediye konservatuarı açılmalı ki kendi oyuncusunu da yetiştirebilmeli. Yerine sadece geçerken öğrendiğimiz Türkan Saylan Kültür Merkezi arkasındaki tiyatro salonunun yolunu aşındırmalıyız biz. Hiçbir ekonomik kaygı yaşanmayacağından biletlerin her matine ve suare gösterilerinde tükeneceğinden emin olduğum Çanakkale'ye bu kültür hizmetini bir an önce gerçekleştirmenizi diliyorum. Sen de benimle aynı fikirdeysen imzanı at diyor. Siz de Çanakkale'ye şehir tiyatrosu yapılmasını istiyorsanız Change.org'a girerek imzanızı atabilirsiniz. Şimdi Çanakkale'den sonra Antalyalıları ilgilendiren bir kampanya ile pazartesi sabahına devam edelim. Bürge acdan. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Ulaşım AŞ'ye seslenmiş. 1500 kişinin imzaladığı bu kampanyasında diyor ki Antalya'da şehir içi güzergahlarda faaliyet gösteren Tüm otobüs, tramvay ve deniz otobüslerinde ek ücret ve saat kısıtlaması olmaksızın onlarca yıldır trafiğe, halk sağlığına ve obezitenin engellenmesine karşı büyük faydalar sağlamış olan en akılcı ulaşım aracı olan bisikletlere Özgürlük istiyoruz. Şayet bu imkan tüm Antalya halkına sağlanacak olursa trafik ve halk sağlığında müspet yönde gelişmeler gözlenecektir. Örneğin Konyaaltı Hurma Mahallesi'nde ikamet edip Kunda Oteller bölgesinde çalışan bir şahıs evinden Sarı Süleyman durağına gelerek bisikletiyle KY08 hattını kullanarak Güzeloba duraklarına kadar yolculuk yapabilir ve müteakiben Güzeloba'dan Kunda Oteller bölgesine bisiklet ile ulaşımını tamamlayabilir başta Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin değerli yetkilileri olmak üzere konuyla ilgili ve yetkili makamların sağlayacağı bu inovasyon Antalya'nın dünya kentleri arasında eksik olan bir yönünü kapatacak ve imajına artı değer katacaktır. Düşünsenize, belki bir gün Antalya muhteşem coğrafyasıyla Tüm dünyadaki bisiklet severler için uğrak yeri olacak ve turizmde zaten var olan başarısını bu sağlıklı ihtisas ile pekiştirecektir. Haydi hep birlikte destek olalım diyor. Siz de bürgenin bu bisikletli yaşam çağrısına destek olmak istiyorsanız Change.org'a girip imzanızı paylaşabilirsiniz. Böylece Antalya bisiklet dostu bir kent olabilir. Şimdi de biraz uzaklara gidelim Hindistan'a. Devyani Chaudhuri. Rio Olimpiyatları sonrasında başlatmış bu kampanyasını. Chaudhuri diyor ki Hintli atletlerle olimpiyatlara giden heyet katılımcılarına bir sınırlama getirilmesini talep ediyor. 119 sporcunun yanında 100 kişilik bir heyet gidiyor. Bu bir soygundur, bir yolsuzluktur demiş kendisi. Yetkililer acilen seyahat edebilecek heyet üye sayısını kısıtlayarak bir yönetmelik çıkartmalı diyor Chaudhuri ve Anlaşılan bu konuda rahatsız olan pek çok insan var çünkü 45 bin kişi bu kampanyayı imzalamış. Yani spor alanında insanların bundan istifade etmesini engellemek ve gerçek anlamda spor için sporu destekleyen politikalar istiyor kendisi. Gıda güvenliği ile ilgili bir kampanya var sırada. Kampanya güvenilir gıda için. Gıda sahası gıda mühendislerine emanet edilsin diyor ve ekliyor. Bu kampanyayı destekleyen gıda denetimlerine bu işin temel eğitimini almış gıda uzmanları olan gıda mühendisleri tarafından yapılmasını sağlamış olacaksınız. İmzalarsınız bu kampanyayı. Gıda denetçileri sayısını arttırarak yetersiz gıda denetiminin önüne geçmiş olacaksınız. Özel sektörde çalışan gıda mühendisinin maaşını devlet tarafından Almasını sağlayarak gıda mühendislerinin sektörde yaşanan usulsüz ve insan sağlığına zararlı üretimlerinin dur diyebilmesine de olanak sağlamış olacaksınız diyor. Kısacası ülkemizde yaşanan bu gıda terörünün önüne geçmiş olacaksınız. Bu kampanyayı imzalayarak aşağıda yer alan hususlar dahilinde gıda mühendislerine destek vermiş olursunuz diyor. Ve bu maddeleri şöyle sıralamış bir Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda istihdam edilen gıda denetimcilerinin sayısının gıda mühendislerince arttırılması ve diğer bakanlıklar bünyesinde ve ayrıca belediyelerde gıda denetim birimlerinin oluşturulması ve ilgili birim dahilinde gıda mühendislerinin istihdam edilmesini sağlamak diyor. İkinci maddede ise gıda sanayi ve sektöründe istihdam edilen sorumlu personelin Öncelikli ve zorunlu olarak gıda mühendislerinden oluşmasını ve istihdam edecek gıda mühendislerinin devlet eliyle istihdamının sağlanıp maaşının ve sigortasının devlet tarafından sektörden alınacak özel istihdam vergileriyle karşılanmasını sağlamak siz de güvenilir gıda için bu kampanyayı imzalayın diyor. Ve anlaşılan bu şekilde gıda denetimlerinin bağımsız gerçekleşmesini istiyor. Çünkü şirketlere bağlı olduğu zaman burada tabii ki pek çok konuda Çıkarlar söz konusu olabiliyor. Pazartesi sabahını Giresun'dan bir çevre kampanyasıyla kapatalım. Önder Altundaş, Cımbırtlık Yaylası'na orman işletme orman yolu yapımını istemiyoruz diyor ve ekliyor. Giresun'un Dereli ilçesi Cımbırtlık mevkiinde orman işletme şefliğinin odun deposunun orman içinden Kümbet Yaylası'na bir yolu var zaten. Bu yolun ikincisinin yapılmasının planlandığını yöre halkından duyduk. Bu yolun yöre halkının Cibaca diye belirttiği mevkiden aşağıya doğru yapılacağı söyleniyor. Bu yolla bölgenin doğal dokusu çok fazla zarar görüp bazı endemik bitkilerin de yaşam alanları kısıtlanacak diye düşünüyoruz. Yol planının iptal edilmesini istiyoruz. Ağaç kesim ve kaçak kesimlerin orman alanlarının azalmasına neden olduğunu, bu yapılacak yolun da dolaylı olarak bunlara neden olacağını söylüyoruz. Yol inşaatının Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Giresun Valiliği İşletme Şefliği gibi kurumlar tarafından